Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha profesör doktor Ethem Cebeciol hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Malum olduğu üzere programda Esat Efendi Hazretlerinin hayatını ve menakabını hatıralarını tasavvufi görüşlerini anlatıyor hocamız. Kıymetli hocam geçen haftaki programımızda Esat Efendi Hazretlerinin tarikatla ilgili görüşlerinden bahsediyorduk. Tarikatın kelime manası, Esad Efendi'nin tarikata yüklemiş olduğu anlam, sonra tarikatın Kur'an'dan delilleri ile alakalı Esad Efendi'nin görüşlerini anlatmıştınız. Hadis-i Şerif'ten tarikatla alakalı Esad Efendi'nin getirmiş olduğu deliller, görüşler, mesnetler neler buraya gelmiştik. Dilerseniz buradan devam edelim. Buyurun hocam. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه أجمعين فن tarikat konusunda Esed er-Ribl hazretleri işte şeriat kobuktur zahirdir tarikat ise meyvenin özüdür diyor ve hadis-i şeriflerden örnekler getiriyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. O fırkaların hepsi ateştedir. Ancak birisi müstesna. Asabi Keram ya Resulallah, onlar kimlerdir diye sordu. O da benim ve ashabımın yolunda olanlardır buyurmuştur. Esat Efendimiz bu hadis-i şerifi şükürlü yorumlar. Peygamber Efendimiz ile ashabının süluk ettikleri şeriat ve terikat yolunu gayretle, sebatla yerine getiremeyenlerin cehennem azabı ile azap olunacakları açıkça beyan buyurulmuştur. Yine Esad Efendi'ye göre Tarikat-ı Aliye'nin kaynağı evet, esas itibariyle birdir. Bütün tarikatlar Esad Efendi'ye göre Tarikat-ı Muhammediye'dir. Evet, Tarikatların Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in dönemine ve onun sözlerine dayanmadığı dair iddialarda bulunan reddeden bir vaiz efendiye Mezheplerin meydana gelişinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra olduğu örneğini vermiştir. Peygamberin zamanında mezhep yoktu. Evet. Yani Hanbeli, Maliki, Şafii, yani Hanefi bu mezhepler ta peygamberimizin vefatından nice seneler sonra, nice yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştır. Peygamber zamanında Yani o mezhepler de yoktu. O zaman onlardan mı yok kabul ederim? Yani, Peygamberimiz zamanında yani. yok diye. Bu şekilde e, çok güzel bir cevap vermiştir. Yani tarikatı inkar ettiği zaman mezheplere de inkar etmiş olmak. Tabii. Gibi. Ondan sonra tarikat-ı için, yani manevi seyir-i için bir takım ayetlere de delil getirir. Ya eyyühellezine aminus kurullaha zikran kesira. Ey iman edenler! Allah'ı çoğu Allah'ı çok zikrediniz. nefsinde ve kalbinde Rabbini gizlice boynu bükük ve ürpererek zikret. Sakın gâfillerden olma. İşte evet. bu sürekli zikir dediğim husus, her zaman e, günleme gelen, her zaman yani bizi bağlayan bir husus. Çünkü emri hazir sizgasıyla geliyor. Allah'ı her an zikretmek demek, zikri daimi nedir? Evet. İşte Allah zikri, murakabe dersleriyle birlikte içselleştirilir. İçselleştirildiği zaman çıkmayacak şekilde orada kalır, orada yer eder. İşte ve o kişi sürekli olarak Allah'ı artık kalp aliminde hissederek yaşamasını sürdürür. Konuşur, gezer, dolaşır, alışveriş yapar, evet. dünya işleri meşgul olur ama kalbinde Allah hissini yaşamaya devam eder. İşte bir önceki derse anlattığımız gibi evet. yani salatü kalp namazı anlamına gelir diyor cemal Halveti Hazretleri. İşte o daimi zikir namazı elde etmiş olduğumuz halin namazdan sonra da devam etmesi. Evet. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabesinin kendisine söylediği gibi senin yanında halimiz başka Senin yanında halimiz başka oluyor. He. Sevban radıyallahu anh böyle söylüyor. Peygamberim de eliyle şöyle yaptı. Saaten, saaten hmm. bu kalptir. Bazen böyle olur, bazen böyle olur. Ama korumak lazım. Korursanız sokakta giderken meleklerin size selam verdiğini görürsünüz. Bu şekilde e, Peygamberimizin zikri daimiye işaret eden... üstü örtülü bir şekilde hadis-i şerifi çok önemli. Ve ben çok önemliyorum o hadis-i şerifi. Çünkü halin korunması diye bir kavram var. Hmm. Evet. Hali korumak. Bu çok önemli bir şey. Kazanması kolay. Beş dakika zikir çek. Oo, bir manevi zevk deryasına dalarsınız. Manevi zevkten efendim uçar kanatlanır gidersiniz. O yüveyikler gibi gökyüzü seması değil de manevi semalarda Allah'ın bulunmuş olduğu ...kurt diyarlarına kadar varırsınız. Evet. Ama orada kalabilmek, bütün dava o. Oralarda durabilmek, oralarda yer edebilmek... ...oradan geri dönmemek, orada sabit bulunmak... ...o yakınlığı sürekli korumak... ...araya giren perdeler, dünya perdeleri... ...alışveriş, moda, gezme, tozma, altın, gümüş... ...çoluk çocuğu sevme, makam mevki... ...bunlardan da kurtulmak lazım... Evet, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani hali muhafaza etmek gerekiyor. Hali muhafaza etmek. Yani zikir daim bu. Başka türlü sürekli Allah Allah Allah diye zikir çekmek mümkün değil. Allah'ı kalpte hissetmek. Huzur hali bu. Evet. Zaten yolun büyükleri de öyle söylüyor. Yani kalbinizde e, Allahü Teala hazretlerini hissedebilmek ve bu hissin devamlı olması. Hı. Çok önemli. Esad Efendimiz Kuddise hazretleri turkun ilallahi bi adedi anfasi'l halaik Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır sözünü de tarikata delil olarak kullanır. Evet, kalplerin birbirini tanıması kalıpların birbirle tanışıp bilinmesine vesiledir. Yani insanın iki kişinin kalbi birbirine ısınırsa onlar maddi olarak da tanışırlar. yaklaşırlar, yakın olurlar ve bileşirler. Yani kalplerin yakınlaşması, kalıpların yakınlaşması. kalplerin yaklaşması, kalıpların yaklaşması hmm, anlamında. Evet. Esade-i Hazretleri bir mektupta Cenabı Hakk'ın emrine itaat ve yasaklıklarına yasak ettiklerinden kaçınmak her mümin için mümkünattan olduğu halde bir tarikat-ı aliye'ye intisaptaki gaye ve maksadı ifade etmek üzere ey Adem oğulları Siz şeytana tapmayınız. O sizin gerçekten apaçık bir düşmanınızdır. Dememiş miydim? Yasin suresi 60. Velatette bir yoktuva şeytan. Her velatette bir yoktuva şeytan. Bu Yasin suresinin inne hülekmadi mi? Evet. Şeytana tapmayın. Bu şeytan kuvve müdafaadan müdafadan aciz bulunan bir mümine karşı emredicilik sıfatını takınır ve kötülükleri onun kalbine yerleştirir. Bu şekilde Allah'a itaatten alıkoymak hususlarını kendisi için mühim bir vazife itikaz etmiş ve tesirini bile müşahede eylemiştir. Sadıklarla beraber olun, ayet celilesiyle sadır olan emir ilahiye imtisalen sadıklarla beraber olmak için bir tarikat-ı aliyeye girmek lazım. Yani kendini müdafaa edemeyen bir mümine şeytan daha çabuk tesir ediyor. Tesir, tesir ettiği için de bir tarikata girme. Bir tarikat için. orada bir kuvvet kazanmasına ee, sebep oluyor. Orada işte tarikatın kendisine vermiş olduğu zikil terkinleri ve oradaki büyük zatlardan aldığı hal transferiyle bir manevi güç kazanacak. Evet. o şeytanların ve cinlerin kendilerine vermiş olduğu o ilkatı oradan kaldıracak. Kaldırılması gerekiyor. Tarikatın öyle bir faydesi evet. var. Şüphesiz bir insan tasavvuf cemaatine muhabbeten yani severek iltihak eder katılırsa ve zikir ve fikirlerini iştirak ederse onlardan sayılacağı gibi mahşerde dahi zir-i himayelerinde himayeler altında olacaktır. Yani siz tarikatı Aliye'de bulunursanız, o kişilerle beraber samimiyet peyda ederseniz, arkadaş olursanız, ahirette de o sevdiklerinizle beraber olacaksınız. İyi insanlarla beraber ahirette olursanız onlardan yardım görürsünüz. Ama bu dünyada samimiyetinizi Allah dostlarına değil, Allah düşmanlarına yöneltirseniz samimiyetinizi evet. ahirette o sevdiklerinizle beraber olursunuz. Ve onların gideceği yere siz de giderseniz yani cehennem-i zümeraya dahil olursunuz. Onun için iyilerle beraber olmak tarikatın altında yatan esprilerden birisi bu. Ya, ahirette de kişiye faydası olacak. Yani, ha, tabii, ahirette de faydası olacak. Esad Efendi Hazretleri diyor ki insanların göğüslerine sadırlarına durmadan vesile veren hannasın şerrinden insanların Rabbine insanların Melikine ...insanların ilahına sığınırım. Bu ayet-i kerimeyi zikrederek... ...şu tefsiri yaparım. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak... ...hannastan istiyazemizi... Isti ...Allah... ...hannas ismi, isimli şeytandan... ...korunmamızı istiyor. Hannas şeytandır. Bir şeytan, Müslümanları... ...inananları inceler, kontrol eder. Ve kalp zikir çekiyorsa... bunu hissederse o kalbe girmez geri çekilip savuşur kaybolur evet. ama zikirden gafil olursa zikretmeyen kalbe de bir takım kötü şeyleri fikir olarak içine kalbin aklın yağdırmaya başlar ve onu yoldan çıkartır işte Tarikat Ali'de alınacak zikir dersiyle beraber şeytandan da bir korunma söz konusu başka evet. neydi? ahirette de iyilerle beraber olmanın faydasını görecek. Evet. Ve e, olgunlaşma yolunda manen tekamül eden bir insan, şeytanın kandırmalarına, şeytanın aldatmalarına hiçbir zaman e, prim vermez. Evet. Şimdi görüldüğü üzere bu şekilde pek çok ayet-i tefsirinde Esad Efendi, kendisi bir mürşid kamil olması hasebiyle sürekli savuhtaki kalbin zikrullah ile ihyası diriltilmesi ve Allah'tan gafil olmaması düşüncesi üzerinde yoğunlaşmakta ve sürekli bu noktayı ön plana çıkarmaktadır. Yani Zikrin kalbi diriltmesi hususu çok önemli. Bu da şudur. Şimdi şu bedenimiz bizim topraktan yaratıldı. Evet. Topraktan yaratıldığı için gideceğiz sofraya oturacağız. Un çorbası gelecek. İçine ekmek doğrayacağız. kaşıklayıp yiyeceğiz. Bu beden, bu dünya toprağından yaratıldığı için, bu dünyanın gıdasıyla diri olur. Sağlamlaşır, ayakta durur. Ama ruh denen, esas bizi oluşturan, esas ruhumuz, yani biz, bizi. O ruhun gıdası, Allah'tan geldiği için, kökeni Allah olduğu için, evet. Allah'la bağlantısını artırırsa, yani şu maddi bedenimizin maddi gıda yediği gibi ruhumuzla kendi içine Allah'ı alır. Yani Allah gıdasını alırsa o zaman diri olur. Ruh dirilik kazanır. Siz ruhunuzu zikir çekerek diri tutmazsanız tıpkı yemek yemeyen bir insanın vücudunun zayıfladığı gibi evet. insanın kalbi, ruhu, ruh dünyası, metafizik dünyası sarsılır, zayıflar ve Allah muhafaza katılaşır, son nefesle imansız olarak gider. Dikkat etmek lazım. Allah muhafaza. Yani bu kalbin kendi gıdasını alması. Kalbinin gıdası bir insanın Allah'tır. Şu anda Allah'ı düşünüyorsunuz. Allah kelimesinde bir güç, bir powerity, bir sultan var. Ma'nzelallahu biha min sultan. Yani Allah kelimesinde bir güç, sultan anlamında bir güç. Yani bir otorite bir erk, bir kudret, bir kuvvet çekince iç alemine kuvvetli, kuvvet gelir. Manası kuvvetlenir. Ruhu güç kazanır. Evet. İşte o ruhun güç kazanmasıyla birlikte şeytan o kimseye musallat olamaz. Şeytan musallat olmaz demek Allah'a ishane gitmeniz demektir. Evet. Yanlış düşüncelere kapılıp onları uygulamaya geçirmek demektir. Bunu yaptığınız takdirde Şeytan sizi cehenneme götürmeye kılavuzluk eder. Evet. Allah korusun. Allah muhafaza. Esad Efendi tarikatı bir gerçek vakıa, olgu olarak ele alıyor. Bu nedenle ibadetleri tarihi ibadet olarak değerlendirirken fena makamı ile ilgili hususları da terakki tarikatı tar terakki yolu bağlamında ele alır. Savuk'taki tarikat denilen yol ise İslam'ın dışında bir şey değil aksine İslam'a hizmet eden bir rehberdir. İhyayı kalbi morde deryek nefes ne mayant irs ezmesih giren dil zindegani nakşi diye nitelendirdi insanlar. Yani ölmüş kalbi bir nefesle diriltirler. Nakşi tarikatının gönlü diri salikleri bunu İsa'dan miras almıştır. Yani Hz. İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu. Dörtü gibi büyüklerin büyüklerinde solukları, duaları, Allah nurları, derişlerin maneviyatını diriltir ve mezardan çıkarır. Ölmüş olan ruhlarına hayat verir. Hayat verir inşallah. Ya. Ders almak, manevi ders almak ise Esad Efendi Hazreti tarafından şöyle bir ayet-i kereme ile delillendiriliyor. Ancak Rabbinize inabe edin, dönün ve ancak ona yani Rabbinize teslim olun. Zümer suresi ayet 54. Bu ayetten hareketle tarikat dersi almanın gerekli olduğunu belirtir. Evet. bu ilallah, Allah'a inabe edin, dönün. Esad Efendi'ye göre inabe rüzû demektir. Yani küfürden imana, masiyet ve muhalifetten Allah'ın emrine itaate ve ona uygun hareket etmeye, gafletten Allah'a dönmeye denir. Başka bir ifadede inabe müracaat manasına gelir. Zikrin ve dinle alakalı işlerin bilicisi, bir bileni ona gidip Ondan öğrenilmesi için ona başvurmak anlamına geliyor inaba. Başvurun. Başvurmak. Yani bilene gitmek bilene. lazım. Ves'elu ehle zikri inküntüm la talemun. Yani bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Bu hadis-i şerif gereğince bilene müracaat bir emirdir. Bilen bir kimseye gitmek bir emirdir. Bu ise bağlanmanın, manevi ders almanın bir çeşididir. Diyor ki benden sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e uyun. Ammar'ın hidayeti gibi hidayet sahibi olun. Abdullah bin Mesud'un sözlerine iyice yapışın. Bu hadiste belirtildiği gibi, belirtildiği gibi başarılı olmuş insanların yolunun ve izinin takipçisi olmak peygamberimizin tavsiye etmiş olduğu hususlardandır. başarılı insanların yolunu izlerseniz siz de onlar gibi başarılı olursunuz. Yani bir rehbere tabi olmak. Değil mi hocam? Tabii bir şey, kılavuz. Esası bir kılavuz, mürşid. Şey. Kılavuz yani olmaz. Yediştirecek birine e, tabi olmak anlamında. Şunu bunu şöyle biz değerlendirdik. Ee, siz hukuk fakültesine gitmiyorsunuz. Ama hukuk fakültesinin birinci sınıfından sonuncu sınıfına kadar okunan kitapların tamamını okuyorsunuz. Evet. Ki bu özellikle açık öğretim hukuk fakülteleri falan oluyor. Orada talebeler hiç hoca yüzü görmüyorlar. sadece kitap okuyorlar. Şimdi o tip bir talebenin yetişmesiyle... ...bizzat hukuk fakültesinde derse giriyor çocuk. İmtihanlara giriyor. Hocanın konuşmalarını izliyor. Bütün derslere takip ediyor. Bir de o şekilde okul zorlukları içerisinde... ...böyle... bir hamur gibi yoğurularak, yetişen talep arasında dağlar kadar var. Evet. Çünkü kitapta bir hoca her şeyi yazmıyor. Ama derse geldiği zaman bir olay anlatıyor mesela. Kastı aşan fiiller. Dışarıya kuşa taş attın, taş kuşa değil de düştü bir adamın kafasına ve adam başını yardı. Bunun cezası nedir? Böyle bir kastı aşan fiiller konusunda ders veriyor mesela. Bu dersi verirken hoca spontane olarak ben işte ilk avukatlık yıllarımda diye söze başlar evet Böyle bir olay olmuş da o zamanki kanunlarda, Meri geçerli kanunlarda bu tür bilmeyerek yaralama durumunda bir asgari ücretin onda biri kan parası olarak yaralama parası olarak verilirdi. Daha sonra bu iki çıkarıldı. Fakat yaralanan adam çok fakirmişti. Bana rica etti geldi. Adama söyledi. Bana biraz fazla para ver. Ben de adama söyledim. O da acıdı. İşte 80 lira yerine 160 lira verdi. Şimdi böyle örneklendirerek anlattığınız zaman, talebeler de bunu örnekli dinlediğiniz zaman örnekli anlatımlar kafada kalır. Evet. Yazılı olarak bir şey okunur Gelir, geçer, gider. İşte hem görsel hem de duysal, hem işitmeye bağlı, evet. hem de konuşmaya, e, görmeye bağlı. İki türlü bu şekilde iki türlü siz şey yaparsanız e, ders alırsanız hem görmeye hem daha fazla kulağa tamam. daha faydalı olur. Tamam. Özellikle duymak daha da kuvvetli bir bilgiyi gerektirir. Evet. Mesela e, çocuklarda O duyma gücü daha yeni bebeklerde bir duyma gücü var bir de görme gücü var. Duyma gücü daha kuvvetli. Hmm. Yani saflık kulakla alakalı. Hmm. Merkeze yakınlık kulakla. İrfan ehli çok dinler. Çok konuşmaz. Evet. Saflıkta duymak gücü fazla olur. Çünkü küçük çocuk daha Allah'tan yeni gelmiştir. Allah saflığı vardır. Mudn Arabi'nin Fusulükem'de anlattığı gibi. Ve o saflıkta sözü konuşmaz. Ne? Hep dinler. İki sene müddette durmadan dinler. Duymaya odaklanmak saflaşmaya öze giden bir yoldur. Bir bebeğe konuşmayan bir kimsenin yüzü gösteriliyor. Aynı bebeğe daha sonra kendisine konuşan bir insanın yüzü gösteriliyor. Aradan bir saat sonra Kendisini daha önce konuşan yüz ile konuşmayan yüz gösteriliyor. Evet. Bebek kendisiyle konuşan adamın yüzünü hatırlıyor, konuşmayan adamın yüzünü hatırlamıyor. Hı -hı. Demek ki görmenin bir e, primordial olarak, evveli olarak insanın e, şuur altındaki öğrenme, kategorilerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz evet. duymak çok önemli ve e, bu duyma yoluyla elde etmiş olduğunuz bilgi kolay kolay da insanın zihninden çıkmaz insanın zihninde takılır kalır onun için çok dinlemek lazım bizim medeniyetimiz de esasen konuşmaya yönelik değil dinleme yöneliktir bizim medeniyetimiz susma medeniyeti dinleme medeniyeti. Evet. Dinleye Dinliye insan oluş olgunlaşacaktır. Allah Teala'nın işte semi sıfatı basir sıfatından daha da ve huves basir önce, önce değil mi ben... Evet, semi sıfatı daha önce. Evet. Evet hocam bu Esad Efendi Hazretleri'nin bu tarikatla alakalı başka söylemiş olduğu şeylerden. Evet, ben başka... burada tabi Esad Efendi Hazretleri evet. intisaba Yani bir şeyhden ders almaya farklı bir bakış açısı getirir. Buna göre intisap etmek, bağlanmak, hidayet yolunu tutan kişilere tabi olmak ve onların yolundan gitmek demektir. Yani bu bağlamda, bu noktada hidayet yolunu tutan alimleri ve bu yoldakileri örnek gösterir. Yani sizin izleyeceğiniz kimseler alimler olacaktır. Çünkü ulema varasatül embiya alimler Peygamberin mirahçıları Alimlere tabi o tabi olunuz. Çünkü alimler dünyanın kandilleridir ve ahiretin lambalarıdır. Evet hocam. Bu şekilde e, intisap konusunda alimlerin izlenmesi. Alimlerin takip edilmesi, bilenlerin peşinden gidilmesi. Hel yestevil lezine ya'lemun ve lezine la ya'lemun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ne? Evet. Bir bilen, uzman, onun peşinden gitmek, onu takip etmek, onu izlemek, insanı doğruya götürür. İnsanı yetiştirir. Kıymetli hocam, kalbetinde, dergahta kaldığı süre içerisinde, dergahta görmüş olduğu Yaşamış olduğu bazı tecrübeleri eserinde anlatıyor. Dergahtaki insan tipleriyle alakalı, dergahtaki derviş tipleriyle alakalı kalbetin bazı izlenimleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Örneğin böyle bir dergaha giriyorsunuz. Böyle dergahta her türlü insan, yani bir hamal da olabiliyor. Bir avukat olabiliyor. Bir genel müdür olabiliyor. Evet. Bir berber olabiliyor. Yaşlı bir insan olabiliyor. Çocuk olabiliyor. Yani toplumun bütün katmanları, hepsini topluyor. Herkes var orada. Evet. Ve orada statüde Eşit. Burada Karvet'in görmüş olduğu hususlardan bir tanesi halaka halinde. Evet. Halaka halinde. Böyle zikir çekiyorlar. Tabii halaka halinde zikir çekmenin çok ilginç bir yönü var. Halaka halindeyken toplantıya iştirak edenlerin hiyerarşisi sıfırlanıyor. Mesela ...şu konuşmayı yapmış olduğumuz masa... ...yuvarlak masa. Evet. Diplomatlar... ...konuşma yapacakları sırada... ...büyük bir yuvarlak masanın... ...etrafına 15-20 kişi toplanır... ...konuşmayı öyle yapar. Orada bir... ...statü imtiyazı yoktur. Çünkü dairesel bir masanın... ...hiçbir tarafı başlangıç değildir. Ama dikdörtgen olursa... Evet. ...dar tarafı uzun tarafı. Dar tarafında oturan baş tek kişi... otomatikman onun reisi olmuş olur. Psikolojik reisi olur. Yani hiyerarşide bir basamak üste çıkmış olur. Allah zikri çekilecek. Siz Allah'ın huzurundasınız ve orada hiyerarşiden bahsedilmez. Daire şeklinde oluşturuluyor. Herkes eşit. Evet. Diplomatların yaptığı gibi. Ve o beyaz saray, White House, Amerika'da Oval ofis diyorlar. Yuvarlak ofis. Evet. O ofis yapılırken Amerika'da pek çok psikolog, bilim adamına danıştılar. Yani bu oval yapılması, dikdörtgen şeklinde bu olması nasıl olsun? Efendim, yuvarlak olursa görüş alanı 360 derece. Her yeri görüyorsunuz. Evet. Ama köşeli, dikdörtgen olursa görüş otomatikmen yarı yayınıyor. Bir Amerikan cumhurbaşkanının görüşü bütün dünyayı kuşatmalı, kuşatmalı, 360 derece olmalı. Hmm. Psikolojik backgroundunda yuvarlak olması bütünü görmeyi sağlıyor. Zigrebi oturuyorsunuz. Yuvarlak masaya bir oturuyorsunuz. Herkes birbirini görüyor. Ama dörtgen bir masa olduğu zaman siz en azından sağınızdaki, solunuzda oturanları görmüyorsunuz. Sadece karşınızdakileri görüyorsunuz. Evet. Bir eşitlik statüsü söz konusu. Bir de daire küçük hali noktadır. Noktanın büyütülmüş şeklinde daire derler. Bu konuda kitabü tabuasında Halil Mansur'un güzel fikirler var. Yani daire noktanın büyümüş şeklidir. Nokta sonsuzluktur. Dairede de sonsuzluk vardır. Onun için Profesör Doktor Burhan Tofra'nın İslam ve Sanat adlı eserinde anlattığı gibi, İslam mimarisi, İslam sanatları genellikle hep daireseldir. Evet. Sonsuzluktur. Bu şekil üzerine gözünüzü koyduğunuz zaman bir teviye devam eder. Hı. Çünkü dairede bir durak yoktur. Ama bir kare şeklinde, bir dikdörtgen şeklinde gidiyorsunuz. duruyorsunuz bir köşe geliyor kırılma noktası bir daha gidiyorsun bir kırılma noktası daha bu kırılma noktaları insanın kalbinin içinde kendi bütünlüğünü bozan bir yapı oluşturuyor ruhsuz görsel olarak evet. Evet, evet görsel olarak sonluluk hmm. duygusu ama daire olunca sonsuzluk duygusu evet. mükemmellik duygusu onun için köşeli şekillerde mükemmellik duygusu yoktur Mükemmellik Allah'a açılan bir yoldur. Evet. O da dairesel şekillerde vardır. Maneviyat aleminde, manevi göklerde gezen büyük Allah dostları hep o arşın kubbeleri diye duyduğumuz, ilahilerde okuduğumuz evet. o arşın kubbelerini görüp ziyaret eden, böyle bir astral tecrübe yaşayan Allah dostları kitaplarında yazıyorlar. Camilerin kubbeleri var ya, evet. Yarım daire. E, yarım daire şeklindeki kubbelerden oluşmuş hepsi. Hmm. Arşın kubbeleri altında diyor. Arşın kubbe Hepsi yarım daire. Ya, yani yarım e, küre. Yarım küre. Mükemmel. Peki niye tam küre değil? Çünkü o kubbenin altında oturan Allah dostunun kalbi de öteki yarım küre. Görünmeyen yarım küre. Evet. Görünen yarım küreyle görünmeyen yarım küre bu şekilde birbirlerini ki ikisi de ilahi ilahim e, menşeli, ilahi kaynaklıdır. Bu ilahi kaynaklı olmasından dolayı zikrullahın dairese şekilde olması sanki bir arşın yuvarlak kubbesi altında oturdunuz, zikir çekiyorsunuz. O daireye göre şekilleniyorsunuz. Onun yersel simetri, arzi yani dünya Düzeyinde, seviyesinde bir simetri. Gökte bir yuvarlak var, arş. Onun tam altında siz de bir yuvarlak oluşuyorsunuz. Arş ile bir tür senkronizasyona giriyorsunuz manevi olarak. Zikirden daha çok zevk alınıyor. Zikirde daha çok insan yapılanıyor. Bir halka, küçük bir halka, onun dışında bir halka, onun dışında on, beş, yedi tane halka olacak. Esas büyük böyle... meydanlarda büyük böyle mesire yerlerinde eskiden dağlarda Uludağ'da çekilen zikirleri anlatıyorlar o çekilen zikirlerde kadiri zikirler olurmuş Evet. hep yedi halka Esleri Hazretleri de yapıyor ortaya bir ateş yapıyor kendisi de o kenarında duruyor ateşin zikri öyle çektiriyor İşte bu dairesel olarak zikir çekilmesi karyoletin çok dikkatini çekmiş Yani niçin daire şeklinde? Hep daire şeklinde. Hemen daire. Üç kişi oluyor. Üç kişi bir daire. Diz dize. İşte zikir bir sonsuzluğa açılan kapı bunun şekil olarak dünyadaki ifadelendirilişi nokta, nokta aynı zamanda dairenin küsültülmüş şekli. Nokta Allah'a açılan bir kapı. Siz de Allah'a açılan kapıya gittiğiniz zikir çekiyorsunuz ve daire oluşturarak o noktayı gerçekleştiriyorsunuz, ötelere sıçırıyorsunuz. Evet. İşte karvetin dikkatiniz için ustulardan bir tanesi de tek kel ediyor. İhvan arasında hükümet görevlileri, memurlar vardı. Öğretmenler vardı. Üniversite öğretim üyeleri vardı. Resmi görevliler vardı. Yüksek mevkilerde genel müdür, bakan vesaire gibi insanlar vardı. Yani üst yüzeyden insanların da uğradığı bir yer. Yani de, evet. Kerem Dergah. Tam onu anlıyoruz. Her seviyeden insan geliyor. Entelektüeller çok. Ancak çoğunluk geniş halk kitlesinden gelen zahit, sade ve saf insanlardı. Genelde halk kitlesi sade. Evet. Bu sebeple tarikat ve tekke ile olan bağlantı toplumun bütün kapsamlarını, bütün katmanlarını kapsıyordu. Yani toplumun her katmanından adam vardı. Dolayısıyla bir şey de dışarı çıkmasa, gezmese bile toplumun her katmanından gelen ayrı ayrı o insanlar nedeniyle her biriyle görüşmesi sebebiyle fakirin durumunu da biliyor. Resmi devlet memurun durumunu da biliyor. İş adamının da durumunu biliyor. Askerin de durumunu biliyor. Esnafın da durumunu biliyor. küçüklerin de durumunu biliyor. Orta yaşlı olanların da durumunu biliyor. Yaşlı olanların da durumunu biliyor. Yani sosyal katman e, tek yede tecelli ediyor. En aşağıdan en yukarıya şey efendi herkesle muhatap oluyor ve evet. toplumu analiz etme kabiliyeti artıyor. Toplumu görebilme kabiliyeti artıyor. Bütünü gören bir insanın çözüm gücü de fazla olur. Evet. Onun için tekiye gelenler daima problemleri çözülmüş olarak dönüyorlardı. Çünkü Şeyh Efendi'nin bakış dairesi çok genişti. Toplumun bütün katmanlarını görüyor, her birine kendi diliyle hitap ediyordu. Diyor ki, günlerden bir gün, Cuma'dan sonra yaklaşık 4 saat Kur'an okuldu ve zikir çekildi. Önce Kur'an, sonra zikir. Zikirden sonra küçük bir grup vardı diyor. Onlar ayrı bir odaya çekildiler ve Cuma gününe mahsus özel bir zikir çektiler. Bana da dediler ki hadi gel sen de aramıza katıl. Ben de gittim o 8-10 kişilik gruba katıldım diyor. Evet. Ben de zikir çektim diyor. Zikirlerden çok zevk almış. O gün diyor yastı namazından sonra yine zikir halkası oluşturuldu. Yani Cuma günü öğleden sonra bir zikir töreni yap, yapılıyor. Yap, bir yapılıyor. Ayrıca bir daha yapılıyor. Bir de yaşlıdan sonra bir, bir, de yaşlıdan sonra bir daha yapılıyor. Evet. Bu, o sırada iki tane yaşlı ihvan arasına oturdum diyor. İki tane halife. Esad Erbil Hazretleri'nin halifesi arasına oturdum. Evet. Bu iki yaşlı halife bunların çektiği zikir diğer genç ihvan kadar canlı ve güçlüydü. Hımm. Ama yaşlı olmalarından dolayı bu gençler kadar çok güçlü böyle Allah, Allah, Allah diye zikir çekiyorlar. Bu yaşlı halleriyle bunu nasıl yapıyorlar? Hı, ben torbama gitti. Maşallah dedim diyor. Hayret etmiş. Ha? Hayret etmiş. Hı. Ya Zikir biraz hızlandı. Manevi etki hemen her tarafı kapladı. ...zuhuratlar oldu. Bunu... feizlenip ...ürpermelerinden anladım. Çırpanmalarından... ...veç ve cezbe haliyle... ...Allah'ın ismini... ...çok yüksek sesle nara atarak... ...çığlık atarak... ...zikretmelerinden anladım. Evet. Öyleyse kendilerinden geçiler, Çığlık şeklinde Allah diyorlardı. Allah... ...diyor ama bir çığlık edası içerisinde. Derken... O gün, o gece zikir bitti. Dergahta pek çok ihvan yatılı olarak kaldı. Genellikle zikir çekilen ve namaz kılınan yerde misafir kalıyorlar ve yere yataklar sürünüyor. Aynı biz Lefke'de Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin dergahını ziyaret ettik. Hep kenarlarda yığılı bir vaziyette uyku durumları vardı biliyorsunuz. Evet. Meğer oraya gelenler Patagonya'dan geliyor, Şili'den geliyor, Çin'den geliyor, Japonya'dan geliyor, Rusya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor, İngiltere'den geliyor, İsviçre'den geliyor, İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan geliyor. Bir Babil Kulesi gibi her dil konuşuluyor orada. İşte bir çeşit yemek oluyor ve yemeğe hep beraber yeniliyor. Zikir çekiliyor, namaz, dua, ondan sonra... Herkes büyük bir tane uyk alıyor, istirahat çekiliyor. Gece iki buçukta tehezik namazına kalkmak üzere. Yani motorları bu şekilde rektifiye ediyorlar, tamir ediyorlar. İşte gözümüzle orayı gördüğümüz için ve bu devirde de Türkiye'de de tekke olmadığı için ancak kıyaslama yapmak suretiyle bu şekilde mukayeseyle anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ve işte eskiden bu şekilde ihvan, zikir çeker. Ee, çoğu eve gitmez, o gece orada kalırdı diyor. Gece oldu diyor, istirahatı çekildim ben diyor. Bana özel bir oda tahsis etmişlerdi, ben orada kalıyordum. Ama onca zikirden sonra saatlerce, gece, gündüz hepsini çektiler. Bu dervişlerin Allah aşkı hala sönmemişti. Alt kattaki odada kalan yedi kişi, bir saat kadar ilahiler söylediler, Arada zikirler çektiler. Hızlarını alamadılar. Bu şekilde. Evet. Ve ta ondan sonra istirahate çekildiler. Yani biraz daha devam ettiler. Aşk var yani ateş aşkına. var. Çünkü evet. o zaman lo haram lokma yok. Evet. O zaman helal lokma çok. Çünkü haram lokma çoğalınca zikirden zevk almayacak insanlar. Kur'an okumaktan zevk almayacak. Namaz kılmaktan zevk almayacak. Yan odamda komşu olarak bulunan iki yaşlı halife de uyumadı. Sabaha kadar, tevcide kadar uyanık kaldılar. Tevcide kadar koron okudular. Bak dikkat Uyku yok. Cuma gününü tekkede geçiren müminler için bu bir bayram günüydü. Hem cumayı kuruyorlar, zikir çekiyorlar, akşamleyin bir daha zikir çekiyorlar, falan orada yatıyorlar. Şeyh Efendi ile beraber yatsıyı, ikindiği akşam sabaha kalıyorlar. Çocukluk yıllarında dağda bayırda geçirilen yazlık gezilerdeki yazlık seyahatlerdeki sonsuz mutluluktan başka bir şeyle izah edilemez. Yani dağlara böyle gezmeye çıkardık biz diyor. Orada bize yakaladı diyor. Çocuklar kalabalık yeriz, içeriz, oynarız bilmem ne. Aynı bunun gibi. Öyle bir neşe içersin herkes. Çocuksu bir neşe. Yani saf bir neşe. Evet. çocuksu dedi bu. Yani yapmacıksız. Dervişler dergaha geldikleri zaman sanki çocuklar gibi oluyorlardı. Bir çocuk gibi neşeliydi. Evet. Böyle çocukların neşeli olduğu gibi. İşte bu tekede insan tipleri bu şekilde analiz ediliyor. Yani saf müminler topluluğu, içi yanan ve zikere doyumayan ve çok seven insanlar tokluluğu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dışarıdan birisinin, yani bir yabancı birisinin bu şekilde bir gözlemde bulunması da ayrı bir önem var değil hocam tabi Evet hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli al dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hocamıza da tekrardan teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun.